Kardeşlerim diyorlar ki, hocam işte çocuğumuzun ismini koy. Ee, Niye ben ismini koyacağım diyorum. Sen bizim hocamızsın. Hanıma sordun mu? E, yok. ya Nasıl sormazsın sen? Çocuğu doğru ya. Doğuran o. Dokuz aydır kahrını çeken o. Dokuz senedir daha da kahrını çekecek. Zavallı evet Allah Teala sorumluluğu sana yıkmış. İsim koymakta baba sorumlu. Kadına sorma mı dedi sana allah Teala? Gönlünü al kadıncağızın. Çift isimlerin büyük bölümü hocam bu tartışmadan kaynaklanıyor. Bir kadın ilk defa anne olduysa ölümden dönüyor bu kadın. Anne olmak ölümden dönmek demek. Onun içinde doğum yaparken ölen kadına Allah şehit muamelesi yapıyor. Şehit değil ama şehit gibi sevap veriyor demek. Bu çok büyük bir şey ya. Çok büyük bir ecir. Ne olur ki Aa, o diyor ki Muhammed olsun. E dedesinin adı Mahmud olsun. Bütün dünyada 7 milyar Muhammed olsa ne olacak ya? Ne güzel işte Muhammed olsun. Yok Veysel olsun. E olsun. İsim şeriata uygun olmaz. İsim çirkin bir isim olur. Bir tağutun bir kafirin ismidir. Basit bir futbolcunun kötü bir ismidir. Kafirlere ait bir isimdir. Elbette onu kabul etmeyiz. Onu sor bana. Bunun dışında Hanımın da gönlü olsun. Koysun. İkinci isimde göreceksin ki ikinci çocuğun olduğunda e, kocacığım sen bu ismi koy. Birinci ben bu hazzı yaşadım. Sen bu hazzı yaşa diyecektir. Şimdi ben e, asıl söyleyeceğim bu isim meselesi değildi. E, kardeşlerime diyorum ki e, bu ismi koydunuz çocuk oldu güzel Allah mübarek etsin. Bir şey düşünüyor musun diyorum. Ne gibi hocam diyor. Ne Mesela hanımın mutlu mu diyorum. Kesinlikle çok mutlu hocam diyor. Ne kadar diyor. E anne oldu diyor. Hastaneden gelirken onu görecektin diyor. Doğru. Ama ben sana bir sır söyleyeyim diyorum. Her çocuk olan, çocuğu olana diyorum. Tabii ben bunu hayatımda da yaşadım. Binlerce kere de sorulan sorularda müdahale ettiğimiz aile meselelerinde de yaşıyorum. Bak diyor. Senin kadının seninle yüzde yüz bağlantılıydı. Dolayısıyla üç gün oldu ya senin çocuğun doğalı. Üç gün önce işte Aişe isimli hanımın senin diyelim. Ali isimli de bir adamsın sen diyelim. Kadın kendisini sunarken hayata Ali'nin karısı Aişeyim ben diyordu. Yani o %100 senindi. Beyni, kalbi, bedeni, mutfağı. Bu mutfakta ne pişiriyorsun be Ayşe kadın desem ona ben, eşim Ali'ye yemek pişiriyorum diyecekti. Üç gündür böyle değil. Üç gündür nasıl? Sen de varsın o kadının hayatında artık. Oğlu var, şimdi oğlu var, çocuğu var ya da kızı var, çocuğu var şu anda. Çocuk diyelim de hem oğul hem kızı olsun. Şu anda çocuğu var. Belki de bir ay iki ay kimsin sen ey kadın ey aşi dendiğinde işte Üsame isimli çocuğun annesiyim diyecek. Bir iki saniye sonra Ali'nin de karısıyım diyecek. Beyin eğer yarıya bölündüyse şükret. Beyni yani yarısı senin yarısı çocuğunsa şükret. İyi, i̇yi düşmüş sana yüzde elli. Kalbi yüzde elli sana kaldıysa çok güzel. E bedeni zaten akşama kadar çocuğu emzirecek. Bitkin, argın, kadın eve, eve geldiğinde sen bitkin, argın çocuğu biraz tutça bulaşık yiyeceğim diyecek sana. Dolayısıyla sen evde yedeksin artık. Bunu kabul et. Bunu kabul et. iki sonucu var bunun. Kabul et. Tabi bu. Aks taktirde çocuk büyümez. Sen üzülürsün, sen kara olursun. Çocuk büyümez. Kim büyütecek bu çocuğu? Bakıcıya versen kadın yüzde yirmi beş bile bırakmaz sana. Kafası orada kalacak kadının çünkü. İki, bunun sonucu, sen artık eski prim yap eski prim gibi prim yapabilmen için, aynı ilgi sana gelmesi için, bu doğumdan önce. Kadına ne kadar ilgi gösteriyordun? Mesela günde 3 saat, 4 saate çıkaracaksın bunu. Eski erkekliğiyle bu hızı yakalayamazsın. Mümkün değil. Ya bu anlatırken kanun olarak anlatmıyorum bunu. Tabiatı bu işin böyle. Böyle olması çok normal diye anlatıyorum. Şimdi erkekler hocam bana hocam öyle değil bizimki beni çok seviyor diyor. Hastaneden çıkınca bana sarıldı diyor. Bak yavrumuza dedi diyor, ya ben sana düşman oldu demiyorum. Kadın bunu bilerek yapardı demiyorum. Bu uyarıları mı hocam yaptıklarımdan, hocam doğru söylüyorsun, evet ben bundan sonra dikkat edeyim demeyenler çok geçmeden tekrar geliyorlar. Zaten hocam anne çocuk doğurduktan sonra o ilgisini, şefkatini çocuğa aktarmazsa anne olamaz ki. Anne olmayıcı niye kadın olsun? Evet. Niye yani kadın olsun? Olmayız. Bu sebeple hatta bazen e, e, e, bunu abartan yani birkaç tane çocuk doğuran anneler bir süre sonra eşi de çocukmuş gibi davranmaya da başlar. Bunu Üç artı, artı bir yokmuş. çocuk. Evet. artı bir çocuk. Yani daha önceden sadece size yardımcı olan diyelim ki kıyafetinizi düzenleyen kadın bir süre sonra kıyafetleriniz, davranışlarımızla davranışlarınızla ilgili talimat tabii, veriyor. Evet, talimat ya çok da önemli. Başlayalım. Bak evet, çok önemli. Evet. Yani evet. hocam çok güzel. Bu bu da var. Evet. Yani adamı çocuk yerine koyuyor. Evet. Çünkü hep çocukla uğraşıyor. 5 evet. çocuk büyüttükten sonra önündeki herkes çocuk olduğunu. Hocam yani bir çocuk doğdu, yarısı Kocasına kaldı, yarısı çocuğuna, ikinci çocuklu oldu. Adamcağız yüzde 25 kaldı, üçüncü çocuklu oldu yüzde 5 kaldı, beşinci çocukta her taraf çocuk oldu. Buna dönüşüyor? Ya bu matematiksel olarak böyle değil e, şubesiz ama anlaşılsın diye yani yüzde tabii belki yüzde 90 ki. kalıyor ama yıpranıyor. Kesinlikle. Bu böyle olması lazım. E, aksi takdirde yedi milyar olmazdı dünya bugün, yedi milyar insan olmazdık burada. Aksi takdirde evlilik değil yaptığımız işin adı cinsel ilişkiyle sınırlandırılmış bir sistemin adı olurdu. Halbuki biz evlilikte cinsel ilişkiyi bir boyutu olarak görüyoruz bunun sadece. Tamam olarak görmüyoruz. Aile de, dememizin de kalmıyor. anlamı kalmıyor. Evet. Burada e, özellikle doğum yaptıktan sonra hanım kardeşlerimiz elbette onlarda da şımarmamalı ama yani e, mesela ben Karadenizliyim, sizin oraları bilmiyorum. Erkek çocuk doğuran kadınla, kız çocuk doğuran kadın arasında eskiler, şimdi o kadar yaygın değil, e, resmen fark görürlermiş. Mesela iki kardeş evleniyorlar diyelim. Birisinin erkek çocuğu oluyor, onun hanımını daha çok seviyor kaynağına erkek çocuk aile erkek çocuk getirdi. Bunun adına biz cahiliye diyoruz. Yani Anadolu'da yaygın e, imiş zamanında ama İslam kökenli değil bu Rum kökenli bu cahiliye kökenli bir hastalık bu İslam'a mal edilemez yani İslam'la hiç ilgisi yok e, niye bunu erkek soyu devam ettiriyor yahu senin sen yoktun bu dünyada Allah seni yarattı da senden sonrasına ne karışıyorsun kim ne isterse öyle devam ettirir o zaman şeyi Kevser suresini de inkar gibi bir pozisyon veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu devam etmedi mi kız çocuğundan? Evet. Veya çocuğun olmasa ne olacak? Yani bu e, kadının mesela hala ben annemden e, annemin yaşı olan yani bugün yaşı 80'in üstünde olan yaşlılardan hep dinlerim. Ben onların hatıralarını çok merak ediyorum. O günlü bana tanıtmaları için e, yani kız çocuğu doğunca bunu hem çalışıp para kazanamayacak, hem 20 sene sonra çekip başkasının evine gidecek, biz boşuna bunu büyüteceğiz, mantığıyla bakılmış. Halbuki bunu doğuran kadını da sen bir evden aldın geldin be insan. Fakat burada insanlık düştüğü için, Müslümanlık kendiliğinden düşmüş zaten. İnsan, insan bir kaptır, o kaba Müslümanlık geliyor. İnsanlık gidince kap olmadığı için gökten inen rahmet, kaybolup gidiyor. Yani insanda kalmıyor. Bu sebeple e, kadın çocuk doğurduğunda o erkek mi doğurdu? Kız mı doğurdu? Bunu incelemek bile abes bir şey. Doğurdu. Elhamdülillah. Bir baba e, çocuğunuz oldu cümlesinden sonra hanımım nasıl diye sorarsa o vefalı bir babadır. Hanımım nasıl? Mesela hemşire çıktı gözünüz aydın. Çocuğunuz doğdu. Erkek mi doğdu? Kız mı doğdu? Soran yanlış iş yapıyor. O işte peygamberlik davasının düzeyinde bir başlangıç yapamamış o. O edebiyatını yapıyor. Hanımım sağlığı yerinde mi? Elhamdülillah. Çocuğum nasıl? O da çok iyi. Elhamdülillah. Hemşire o arada diyecektir erkek doğdu. Ne doğduysa doğdu. Ben çocuk istiyorum Allah'tan ve hanımımın sağlığını istiyorum. Bu mantık nübüvvet davası düzeyinde gidilen bir mantık. Bu mantıktan ne zaman geri adım atıyor adam insan Allahu Teala'nın kudretini, yaratmasını, yeryüzündeki kaderini iyi imanla bilemediği zaman atıyor. Bu kadınlarda da hastalık olarak var. Kadınlarda da var bu sıkıntı. Mesela hamile kalır kalmaz ilk günden cinsiyetini öğrenmek yolu Ya bu ilk gün belli olmuyor zaten. Yani birkaç gün sonra belli olacak. Bilsen ne olacak? Sadece psikolojin e, biraz daha değişecek. Gelecek sana komşuların gene mi kız? Gene mi kız oldu diyecek? Hocam, bu durum enteresandır. Kadınlar ve da erkeklerden daha yaygın bir şey. Ama yani bunun, bunun sebebi yani var hocam. Doğuran kadın, yani bu kabiliyete sahip olan kadın Erkek çocuk talebi erkekten daha fazla. Ama reklamlarda o çıkıyor, ailede o konuşuluyor, kaynana daha fazla ilgi gösterecek, eşi daha mutlu olacak. Yani şunu garanti edebilir miyiz? Bir Müslüman, bir insan hastanede önce hanımının sağlığıyla ilgileniyor, sonra çocuk ne oldu diyor soruyor. Halbuki bizim şeriatımız mesela kürtaj yapılabilir mi sorusu sorulduğunda, Diyoruz ki, niye kürtaj yapıyorsunuz? E, ceninde sorun var, çocukta sorun var bebekte. Bir dakika diyoruz. Bebek mesela şu sendromlu bu. Dinimiz hiçbir şekilde müsaade etmiyor kürtaja. Diyor ki dinimiz, bu çocuk rahimde kalırsa anneye bir zarar gelecek mi? Yani doktor, uzman, e, diyor, uzman doktor diyor ki, evet. Ee, anne için tehlike bu diyor. Anne ciğerlerini kaybedebilir diyor. Anne kalp krizi geçebilir. Alın çocuğu diyoruz. Şeriat ne yapıyor? Yaşayan anneyi bir adım ön önceliyor. Çocuk daha doğmadı. Doğacak çocuk da hayat kavuş hayata kavuşacak da ondan sonra ona da insan muamelesi yapılacak. Doğmayabilir de çocuk. Düşük olabilir. Ama anne yaşıyor. Müslümanın mantığı peygamberler koridorunda yürüyecek bir insanın mantığı bu olacak. Eşim, hanımım, Allah'ın emaneti veda hutbesinde bu bana emanet edildi diyecek. Çocuğu da Allah zaten o samimiyet üzerine sağlıklı olarak ihsan edecektir. Burada Kalalım yani, mı? Evet, diğer cevapları daha sonraki bölümlerde geçeriz inşallah hocam. Yani, ana mantığı zaten anladıktan sonra bundan sonraki bölümler mesela iffetle alakalı salih çocuk babası olmakla ilgili zikri zikrettiğiniz başlıklar da var. Birinci maddeyi anlayan için ya, diğer var, maddeler kolay canım, geleceksin. Biz yani bir kere vadiye girdik mi? E, vadide ağacı da göreceğiz, suyu da göreceğiz, çeşmeyi de göreceğiz. Bir kere vadiye, bu peygamberler vadisi bu. Oraya girdikten sonra mesele yok Allah'ın izniyle. İnşallah, i̇nşallah gerçekten güzel bir e, açılım oldu hocam elhamdülillah. Büyük ihtimalle yeni evlilik yapacak kardeşlerimiz için de i̇nşallah. anneler babalar için de eğitim açısından çok değerli e, Yani tabii tabi ki burada bu başlıkta var. annelere de iş düşüyor. Çocuklarının çeyizini düşünmeleri, e, girecekleri vadinin hangi vadi olduğunu düşünmelerinin önüne geçtiğinde... Çeyizi güçlü bir çocuk, kız yetiştiriyorsun. Damada dairesini evlenmeden alıyorsun. Sonra kayboluyor. Çünkü vadi değişik bir vadi. Hatta bazen o şeyler, çeyiz malzemeleri evliliğin sona ermesinin sebebi oluyor bazen. Evet maalesef. Tabii hocam gelen sorularda belki de benim yani yaratılış tarzı mıdır bilmiyorum kızcağız işte 22 yaşında genellikle anonim anlatıyorum böyle özel birisini diyeyim. 22 yaşında işte 4 aydır nişanlılar düğüne 15 gün kala bir sebepten ayrılmışlar ondan sonra çok enteresan arşivimizde var ya bilgisayar arşivimizde internetten gelen soru var biz onlara giderken Kaliteli bir çikolata götürmüştük. Çikolatamızı gümüş tepsiye koymuştuk. Onu geri vermediler nişandan sonra. Bunun dini hükmü nedir? Yani elbette maldır bu, geri verilmesi lazım ama ben istisnası şunu yazıyorum. Kızım benim diyorum. Ya nişan atlatmışsın, canını kurtarmışsın. Dul olmadan geri gelmişsin. Düğüne 3 gün kala nişanın bitmiş. Hazır dul değilsin, karnında çocuk yok. Ya şükür senin nedir bir gümüş tepsi Allah aşkına ya? <gülüyor> 30 lira 40 liralık bir şey için. Yani ne, bu işte ne? Yani bir gümüş tepsi yani kaç para eder ki bilmiyorum, bilmiyorum. fiyatı kaç para? Böyle birkaç milyonluk bir bin, şey midir? Yok mi? sanmıyorum. Yani böyle <gülüyor> yani, olsun bir milyon liralık bir şey yani. Bunu, bunu niye de senden değerli mi bu? Kurtulmuşun ya Allah'a şükretsene ya. Bu adam o kadar basit bir şeyden seni attıysa eğer, kucağında iki çocuk varken de yapabilirdi bunu. Karakter o karakter çünkü. Ama ömrün boyu o gümüş tepsiyi hediye olarak almak ve vermek de ideal olarak onunla yetişmiş biriyle, Adem babama kadar giden vadiye giriyorum ben diyen birisinin arasında fark var hocam. Devam edeceğiz inşa inşallah Allah. hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alhamdülillah.